Cenab-ı Celle Celaluhu perdeleri kaldırın ve bu iki kulumun katımdaki derecelerini peygamberime gösterin diye meleklere emir verir. Peygamber birinkinin ötekine karşı sahip olduğu dereceleri ve ötekinin zelil durumunu görünce ya Rabbi tatmin oldum der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bulur. Cennet bana gösterildi.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 Müminin dünyada hediyesi fakirliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Peygamberler içinde cennete en son girecek olan muhteşem saltanatından dolayı Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselamdır. Ashabım içinde cennete en son girecek olan da zenginliği sebebiyle Abdurrahman bin Avf'dır. Başka bir rivayette Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh hakkında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 Bu ayetlerde Rablerine rızasını dileyerek dua edenlerden fakirler, dünya hayatının süsünü isteyenler ve Allah'ın zikrinden kalbi gafil kılınanlardan da zenginler kastedilmekteydi. Yine bir gün Kureyş eşrafından biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken İbn-i Ummi Mektum anh girmek için izin istedi. Bu durum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin canını sıkınca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 Düşmanları karşısında korku. Ebu Zer şöyle der. İki dirhem sahibinin hesabı veya hesap yerinde bekletilmesi, bir dirhem sahibinden daha zor ve çetin olacaktır. Hz. Ömer halife iken Said bin Amir'a bin dinar gönderir. Fakat Amir eve üzgün ve bitkin olarak döner. Karısı kötü bir durum mu var diye sorar.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 Eğer zengin olsaydın seni yakınıma oturtmazdım dedi. Süfyan-ı Sevri'nin zengin dostları fakirleri gösteri yakın ilgiden ve zenginlere soğuk davranmasından dolayı keşke fakir olsaydık diye hayıflanırlardı. El-Müemmel der ki zenginliğin Süfyan-ı Sevri'nin meclisinden daha zelil olduğu bir meclis yine fakirliğin onun meclisinden daha izzetli olduğu bir meclis görmedim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 Meclislerde onlara yer vermek de salih kişilerin adetindendir. Onlar ile sohbetten kaçınmak münafık alametlerindendir. Eski mukaddes kitaplarda geçtiğine göre Cenab-ı Celle Celaluhu peygamberlerden birine şöyle vahyeder. Beni kızdırarak gözümden düşmekten sakın. O takdirde dünyayı sana musallat ederim. Dünyalıklar sana sağanak gibi gelir.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 Ömer bin Hattab radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da hallerinde sabreden yoksulları ve fakirleri sevmektir. Onlar kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın meclisine yakın kimselerdir. Hazreti Ali kerremallahu ve Çede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Allah katında en sevimli kul